Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallahu Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baat, bugun 29 kasım 2011 salı Ehl-i Sünnet'te şefaat derslerimizin Ehl-i Sünnet'te şefaat derslerimizin 1. dersi. Derse başlamadan önce genel olarak adetimiz olduğu üzere bazı tembihatlarda bulunacağız. Birinci tembihimiz kardeşler. İnşallah bu ders serisinde ehl Sünnete göre şefaat ve şefaatlerin eee Ehl-i Sünnete göre şefaat ve şefaat'in kısımları ele alınacak. 2. eee tembihimiz. Yine bu seride inşallah şefaat babında ehli sünnete muhalif olan bazı fırkaların görüşleri ve bazı şüphelerine eee ile birlikte yer vereceğiz. Eee 3. ve son tembihimiz bu ders serisinde muhakkik olan ilim ehli kimselerin eserlerinden faydalanmaktayız. Evet. Şimdi inşallah ben eee Dersa şöyle giriş yapmak istiyorum. Şimdi kardeşler, şefaat meselesi Ehli Sünnet imamlarının da belirttiği gibi, bakın bu cümleme çok dikkat edin. Şefaat meselesi Ehli Sünnet imamlarının da belirttiği gibi dinin asılları olan meseleler arasındadır. Dinin asıllarından olan meseleler arasındadır. Bakın kardeşlerim İlim talebesinin çok dikkatli olması lazım, fakih olması lazım. Her zaman söylüyoruz. Bakın, bizim asıl hedefimiz, işlediğimiz konu hangisi olursa olsun, Kur'an ve sünnetten kendi başımıza arayıp onu bulmak değil, bilakis selefin o meseledeki mezhebini, görüşünü fuketmektir. O yüzden selefi bir kimsenin derslerde yakalaması gereken, Ehli sünnetin o meselede ne dediğidir. Ehli sünnetin o meselede ne dediğidir ve selefin o meseledeki ana başlıklarına, usul cümlelerine çok iyi dikkat edip bellemek gerekir. Şimdi o yüzden dedim ki cümlemize dikkat edin. Bakın bu cümle çok önemli. Bu cümle ehli sünneti anlatıyor. Yani ehli sünnetin şefaat'e bakışını anlatıyor. Şimdi şefaat meselesi ehl Sünnet imamlarının da belirttiği gibi dinin asılları olan meseleler arasındadır. Dinin asıllarından olan meseleler arasındadır. İşte bunu duyduğunuz zaman buna dikkat edeceksiniz. Yani ne demek bu? Demek ki bazı meseleler varmış ki Ehl-i Sünnet'te. Şuna işarettir bu. Demek ki bazı meseleler varmış ki ehl Sünnet'te. Bu dinin asıllarından değil. Yani farklı düşündüğünde seni bidat... E, taifesine sokacak veya bir de tehli sınıfına sokacak meselelerden değilmiş demek ki bazı meseleler. Böyle bir meseleyi duyman, böyle bir cümleyi duyman bunun zıttının var olduğu anlamına gelir. Yani diyoruz ki şefaat meselesi ehl-i sünnet imamlarının da belirtti, belirttiği gibi dinin asılları olan meseleler arasındadır. Demek ki bazı meseleler de varmış ki konuşulan ve tartışılan bu meseleler ehl-i sünnete göre dinin aslından değilmiş. Yani dinin aslından olmayan meseleler de varmış ehl sünnetinin de. İşte burada bidat ehli ve olu olanla olmayan ölçülür. Neyle ölçülür bidat ehli olanlı olmayan? Dinin asılları da mı muhalefet ediyor bu kimse, x kimse? Neyse o artık, her kimse. Yoksa dinin aslı olmayan meselelerden birinde mi ihtilaf ediyor? İşte bu çözüldüğü zaman vela ve bera devreye girer. İşte bu çözüldüğü zaman adam bidat ehli mi dilimi ortaya çıkar. İşte bu çözüldüğü zaman o adamdan uzak durmak gerekir mi, o adama selam vermek gerekir mi, arkasında namaz kılmak gerekir mi meseleleri gündeme gelir. İşte o da neyle bilinir? Dinin asılları hangisi? Selefin olmazsa olmazı hangisi? Olmazsa olmazı olmayanları hangisi? İşte bunlar bilinecek ki terazi elinde olacak. Eğer zihni kardeşler ders içerisinde sadece delillere ve ispat ve de diye kısmını odaklarsanız, selefin mezhebinin tam olarak ne olduğunu anlayamazsınız ebeden. O yüzden mesela diyelim ki şöyle cümleler gelir işte Selef diyor ki veya Selefe göre işte veya Selefin olmazsa olmazı veya Selefin dikkat çektiği vesaire buna benzer cümleler geldiğinde tabir sahihse pür dikkat kesilip devamında acaba ne diyor diye dikkatli olmak gerekir ve o devamıyla birlikte o cümlenin başını fık etmek gerekir. Neden? Az önce de söylediğim gibi. Çünkü o Çünkü selefin o konudaki görüşü belli olduktan sonra her neyse o konuşulan görüş, tartışılan görüş. Selefin görüşü o konuda, o konuşulan konuda, şefaatse bu şefaattir, isim sıfatse isim sıfattır, fıkıhsa fıkıhtır her neyse. Selefin o konudaki görüşü belli olduktan sonra işte o zaman hak ve batıl görüşlerini tartacağın bir terazi elinde olur. İşte o zaman kendini de ölçersin. Kendinin de ne konumda olduğunu bilirsin tabir sayısı. Yani bidattan ne kadar payın var? Ne kadar hali olabilir misin bidattan? Bunu işte selefin mezhebini tanırsan, selefin mezhebini bilirsen ne kadar bidattan uzaksın, ne kadar yakınsın onu anlayabilirsin. Yoksa şöyle şöyle ölçemezsin, işte ben e, e, yaptıklarımı akidevi ve fıkhi olarak yaptıklarımı Kur'an ve sünnetten getirdiğim için ben bidat ehli olmuyorum diyemezsin. Böyle bir ölçü yoktur ehli sünnette. Ehli sünnette ölçü senin o görüşünün ehli sünnete muvafakat edip etmediği ile alakalıdır. Senin bidat ehli olup olmaman, yoksa delil getirip getirmemenle alakalı değildir. Hiçbir tarife yok ki deli olmuş olmasın. Bugün iki namazın arasını özürsüz cem edebilirsin diyenlerin de kendilerine göre delili var. Ama bu konuda bidat, bidat görüşe sahiptirler bunlar mesela. Buna benzer akidevi meseleleri de ele alabiliriz. O yüzden diyoruz ki bakın mesela şefaat mevzusunu konuşuyoruz ve diyoruz ki şefaat meselesi diyoruz ehli Sünnet imamlarının da belirttiği gibi dinin asılları olan meseleler arasındadır. Tamam o zaman düğüm atılmıştır, mesele paketlenip sandığa konmuştur ve kaldırıp o sandığı başının üzerinde taşıyacaksın. Başının üzerinden attığın an o konuda bidat ehlinin saflarına katılmış olursun. O yüzden dediğimiz gibi mesele içerisinde konuşulan o konu her neyse o mesele içerisinde selefin görüşü belli olduktan sonra işte o zaman elinde ne tartacağın bir terazi olur meseleleri. Kendini de o zaman ölçersin. Kendinin ne olduğunu da o zaman anlarsın. İşte o zaman o görüşe muhalefet edilenlerin konumu ortaya çıkar. Kimse bunlar. İşte o zaman yerine göre nisbi bela ve vera, vera ve bela devreye girer. E, vela ve bera devreye, devreye girer. Çünkü eğer senin tespit ettiğin meselede biliyorsan ki ehli sünnetin görüşü budur. İşte ona muhalefet edenler senin aranda vela ve bera olayı nisbi olarak da olsa o zaman işte devreye girmiş olur. Ama aksi takdirde işte ben Kur'an sünnetten bir delil getirdim. Bu Karşı tarafta buna muhalif o zaman bu bidat ehli Bu adamın görüşü bidat dersen işte bu sapıkların yoludur. Çünkü sen kendi başına, kendi başına tek mücerred olarak kalkıp bir sonuca varıp ve bu sonuçla da, bu sonuca da kim muhaleve ederse bidat görüşe sahiptir şeklinde bir kanıya, bir sonuca varamazsın. Aksi takdirde bu şu demek olur. Yani ben Kur'an ve sünnetten bir sonuca varırım. Ve buna muhalefet eden kim olursa olsun bidat görüşe sahip olmakla itham ederim demek olur. Allah korusun işte o zaman seleften sana göre Kur'an sünnete muhalefet eden kimseler ki bu selefin icması bile olsa bidat ehli olmuş olur. İşte bu da dalaletin en zirve noktalarındandır. Şimdi o yüzden konumuza dönecek olursak kardeşler bakın ne diyorum. Şefaat meselesi ehli sünnet imamlarının da belirttiği gibi dinin asılları olan meseleler arasında yer almaktadır. Dinin asıllarındandır lafzını duyduğunuzda ne anlayacaksınız? Bu selefe göre olmazsa olmazdır olduğunu anlayacaksınız. Yani muhalefet eden bidat bidat bir görüşe sahip olmakla itham edilir olarak anlayacaksınız. Mesela alimler konuşur. Ölü duyar mı duymaz mı? İhtilaf edilmiştir ehli sünnet arasında. Alimler bunu dinin asılları meseleleri arasında saymamıştır. İşte sen bunu bilirsen kabrin başında işte ölüye selam verdiğinde falan veya nasılsın falan dediğinde duyan bir insanı e, du duyduğuna inanan bir insanı biddat ehli olmakla itham etmemiş olursun. Ve böylece bu bapta hakiki olarak ehli sünnetin tavrını gerçekleştirmiş olursun. Ama aksi takdirde Bunu bidat bir görüş olmakla ne yaparsın? Nitelendirirsin ve bu görüşün sahiplerini bidat ehli olmakla suçlarsın ve farkına varmadan selefin cumhurunu bidat ehli olmakla suçlamış olursun. Neden? Çünkü sınırları çizgileri bilmiyorsun. Hududu bilmiyorsun. Ehli sünnetin hududunu çizgilerini bilmiyorsun ki hangi görüşte insan bidat ehli sahibi olur? Hangi görüşte bidat ehli sahibi olmaz? Bunu çözememiş olursun. Senin akidevi sandığın bir mevzu ehli sünnet arasında aslında dini Ee, dinin asıllarından olmayan meseleler arasındadır. Senin akidevi zannettiğin bazı mevzullar. Aslında dinin asılları olmayan meseleler arasında yer almaktadır. Belki de sen tutmuşsun o meselede sana muhalefet edeni dinin asıllarından sandığın için o meseleyi tutmuşsun o kişiyi bir de tehliyle olmakla nitelendirmişsin. Ve sünnette fıkhi meseleler vardır ama sen muhalefet ettiğinde Bidat ehli olmakla suçlanırsın. Bidat ehli olmakla suçlanırsın. Çünkü neden? Ehli sünnette çizgiler o kadar ince ve e, dikkat edilmesi gereken bir husus ki mesela muta meselesinde mukalifet ettiğin zaman bidat ehli olmakla suçlanırsın. Muta meselesi fıkhi mevzular arasındadır dinin asırlarına göre. Veya tut çıplak ayağı mesede e, edebilirsin dendiğinde bakın ehli sünnet Çoraba meshetmeyi bazı Ehl-i Sünnet halimleri akide kitapları arasında yer, yer vermiştir, biliyor musunuz? Şiialarla Ehl-i Sünneti birbirinden ayırmak için. İşte bunlar çok ince çizgidir. O yüzden selefin bir selefin bir görüşü fıkhi olsun var ki olsun. Belli olduktan sonra o görüşün dışına çıkmak bidat bir görüş olmakla ne nitelendirilir. İster bu akidevi bir mesele olsun, ister fıkhi bir mesele olsun. Ama o Meseleler ehli sünnetin içerisindeyse ve ihtilaflı ise işte o zaman işte o zaman burada bir genişlik vardır ve o iki görüşten veya üç görüşten veya beş görüşten birisi beş görüşüne sahip beş görüşten herhangi birisine sahip olan kimse bidat ehli olmakla veya bidat görüşe sahip olmakla nitelendirilemez. Ehli sünnette taklide de ihtilaf var mı? Bu bu mücmel bir soru. İtikat ne? İtikad ne demek? Öncelikle onu çözelim. İtikad ne? Öncelikle biz onu bilelim. İtikadı eğer biz selefin ıstılahlaştırdığı şekilde mi ele alacağız? Yoksa bidat ehlinin ıstılahlaştırdığı şekilde mi alacağız? Bidat ehli itikadı öyle bir tarif etmiştir ki eğer o manada ele alırsak olaya farklı bir cevap veririz. Ama muhakkik ehli sünnetlerin itikat kavramına yüklediği anlamda itikat kavramını ele alırsak ona göre cevabımız daha farklı olur. Yani sen itikat kelimesinin içerisini neyle dolduruyorsun? Eğer itikat kavramının içerisine bakın şunu dolduruyorsan yani farklı düşündüğünde seni dalalet ehli, arasına sokacak veya bidat ehli arasına sokacak veya bidat görüşle, e, bidat görüşe sahip olmakla itham edilecek meseleleri soruyorsan, evet, bu konuda ehli sünnet arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Bir mevzu getiremezsiniz. Tek bir mevzu. Ama sen itikadın içerisine işte kalple inanılması gereken meseleleri sokarsan hepsini ve bunu da bu dinin asılları olarak koyarsan, Hayır biz bu konuda katılmıyoruz. ehl sünnette bu konuda ihtilaf var. Ne bu kavrama katılıyoruz ne de bu kavram dahilinde ehl sünnette ihtilaf olmadığına katılıyoruz. İkisine de katılmıyoruz. Çünkü ehl sünnette vardır. önünün duyup duymadığı tartışmalı konudur. Ve buna benzer bazı meseleler. O yüzden diyoruz ki sen itikat kavramının içerisini neyle dolduruyorsun? Eğer doldurduğun kavram, doldurduğun anlam şuysa, yani farklı düşündüğünde seni bidat ehli saflarına sokacak veya farklı düşündüğünde bidat görüşe sahip olmakla nitelendirilecek bir meseleden bahsediyorsan, itikattan kastın buysa o anlamda selef arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Biliyorsan ki senin itikadi zannettiğin bir meselede Selef 2'ye ayrılmış, 3'e ayrılmış, ihtilaf etmişlerse bil ki o mesele farklı düşündüğünde seni dalalete sürükleyecek meselelerden değildir. Nokta konulmuştur, bitmiştir. Bu kadar. Mevzu bu kadar açık ve net ve basittir. Ehli sünnetin meneci, yolu, çizgisi budur. İşte bu mesele insanın dünyasında oturduğu zaman işkaller çözülür. Sınırlar bil bilinir kırmızı çizgiler tespit edilir. Arkasından namaz kılıp kılmama meselesi gündeme gelir. Velavel bera olayı gündeme gelir. Selam verip vermeme olayı gündeme gelir. Bir mecliste oturup oturmama olayları gündeme gelir. Yardım onlarla aynı safta bulunup bulunmama meselesi gündeme gelir vesaire birçok mevzu işte o zaman gündeme gelir. İşte bu çiz kırmızı çizgiler bilinirse Tekrarlıyorum, eğer bir konu bu bir konu selef arasında ihtilaflı ise ve bu ihtilaf güçlü ise bu mesele kesinlikle farklı düşündüğünde seni daralete sürükleyecek meseleler arasından değilmiş olarak anlamış oluruz. Ama okuyorsun bir kitap. Muhakkik alimlerin kitapları diyor ki sana bu mesele ehli sünnetin asıllarındandır. İşte bil ki işte bil ki o meselede farklı düşündüğünde sen bidat ehli olursun. Veya konumuna göre artık veya işte bidat görüşe sahip olmaktan nitelendirilirsin. O yüzden dediğim gibi bir bakıyorsun ki ehl sünnet alimleri çorabı mes meselesini akait kitaplarını alanlar olmuştur. Çünkü neden? Farklı düşündüğünde Seni bidat ehli bir tayfenin saflarına sokuyorum mevzu. Ama bir bakıyorsun ki, önünün duymasında mesela ihtilaf etmişlerdir. Bir bakıyorsun ki isim sıfatın bazı hususlarında ihtilaf etmişlerdir. İşte bu Allah'ın ismi midir, dil midir? Ya e şimdi selef akideleri ihtilaf etmiş midir? Ya sen akideden ne anlıyorsun? Yani şimdi Allah'ın isim sıfatları akide'den değil mi? Evet akide'dendir. Ama ihtilaf edenler olmuştur hangisi Allah'ın ismi değil. Allah Allah'ın e, kıyamet arsasında kafirler veya münafıklar tarafından görülüp görülmeyeceği meselesi. İhtilaflıdır Ehl-i Sünnet'te. Akayet meselelerindendir. Mukhalifin ağzıyla konuşacaksak akayet meselelerindendir. Yoksa bu akaid ıstılahları sonradan ıstılahlaştırılmış kavramlardır. Kur'an sünnet dilinde asıl bu anlamıyla akaid yoktur. Akaid sonradan ıstılahlaştırılmıştır. O yüzden ehl-i sünnette akide ihtilaf var mı yok mu? Diyoruz ki biz senin istediğin gibi cevap vermeyiz. Allah cisim mi değil mi? Bana cisimden ne kastettiğini anlat ben de sana ona göre cevabını vereyim. Allah mekanda mı değil mi? Mekandan ne kastettiğini anlat ben de ona göre sana cevap vereyim. Selef arasında akidede ihtilaf var mı yok mu? Akideden ne kastettiğini anlat. Ben ona göre sana cevap vereyim. Çünkü akide ıslahın içerisine o kadar batıl anlamlar yüklenmiştir ki. Ben bununla alakalı zaten e, akidetül vasiyede özellikle bu konu hakkında ders yapmıştım. Bu ıslah hakkında. Akideden ne kastediyorsun? Eğer senin akideden kastın, farklı düşündüğünde, zıttına düşündüğünde, tersine düşündüğünde, Seni dalalete sürükleyecek meselelerden bahsediyorsan, seni bidat ehli yapacak meselelerden bahsediyorsan, ehli sünnetin bu konuda tek bir ihtilafı daha yoktur. O yüzden biz bakıyoruz, e, münafıklar Allah'a görür mü görmez mi, kafirler Allah'a görür mü görmez mi ehl sünnet tartışmıştır. Ve hepsi de ehl-i sünnet kendi içerisinde ehli sünnetin görüşü olarak addetmişlerdir bu konuları. Ve hiç kimse birbirini yermemiştir ve hepsini de ehl sünnetin görüşü saymışlardır. Ölü duyar mı, duymaz mı? Hepsini Ehl-i Sünnet'in görüşü saymışlardır. O yüzden ne yazık ki bugün yani tevhid dairesi içerisinde yani kendini selefe nispet eden ve Ehl-i Sünnet'e nispet edenlerde tamamıyla bu mesele bu mesele gafil olunmuş mesellerdendir. Ve bu tamamıyla açık ve net konuşuyorum. Açık ve net konuşuyorum. Türkiye'de hemen hemen kendini selefe nispet edenlerin %99'unu kaplamış bir konudur uzudur bu. İşin E, bu cehalet kısmı tamamıyla kendisini selefe nispet edenlerin %99'unu kapsamış bir mevzudur. Kimse bilmiyor do doğru düzgün meselenin tahkikini, meselenin ne olduğunu. Bakmış Kur'an sünnetten adam, ee ölü, du ölü duyması tercih etmiş. E tamam ölü duyan gitti, bidat ehli. Veya ölü du duyarı tercih etmiş, ölü duymaz diyen bidat ehli. İşte adam ehli sünnetin çizgilerini bilmiyor. Ehli sünnetin menhecini bilmiyor. Usulünü bilmiyor. İşte kardeşler bakın bu söylediğim hayati bir noktadır. Bu türlü usulleri bilmediğin, anlayamadığın zaman selefiliğine bazen helal getirirsin. Hatta bazen ehli sünnet olanı bidatla, bidatçı olanı ehli sünnet görüşüne sahip olmakla vasıklarsın farkında varmadan. Mesela al ses harf meselesini Allah'ın ses harf meselesini. Bu mesele farklı düşündüğünde bidat görüşe sahip olmakla nitelendirileceği meseleler arasındadır Ehl-i Sünnet'e göre. Yani şu an bazılarında o kadar tabir sahihse miskin bir durum söz konusu ki. Ya hocam diyor ses ve harfi söylese ne olur diyor, söylemese ne olur diyor. Şimdi bunu söyleyen, bu cümleyi kullanan bir kişinin selefin menhecinden ne kadar nasibi var, varın siz düşünün. Yani ehli sünnet bu meselede bidat tehrine en güçlü, en şiddetli saldırıları yapmış ama adama göre bu o hanifilere Fatiha meselesinden dolayı saldırdığın meselden çok daha basit kalmış adamın gözünde. Yani bu kadar tabir sahihse miskinlik söz konusu. Yani nasıl bir ehli sünnet anlatılmış bu insanlara varın siz düşünün. Bununla birlikte mesela menheçten nispi nasipsizleri görürsün. Allah'ın arşına istivası, istekarra mıdır? İşte saide midir? Celese midir? Bunu hayati bir konu edinmiş, menheç bir konusu edinmiş ve insanları bunu ilzam ettirmek için özel vakitler ayırmış, özel celseler ayırmış, alimlere saldırmış, manava kasaba gündem konusu etmiş. Yani böyle müskin bir durumla karşı karşıyayız. Kardeşler. O yüzden bakın ehli sünnetin çizgileri, sınırları bilinmediği müddetçe bu ümmet iflah olmaz. Yani o kadar asıl meseleler varken tutmuş Allah'ın meselesi istekarra mıdır arşı, saide midir, ala mıdır? Adeta dövüş kavga haline getirir gibi Sanki dinin olmazsa olmazlarındanmış gibi, sanki işte farklı düşündüğünde bidat ehliymişsin gibi bir hava estirip bunu birilerine şiddetli bir şekilde saldırarak özel bahis konusu edenler mevcut. Yani sanki bu insanlara selefin menheci adına çok şey vermişler de, yani tabir sayısı adam gibi bir şeyler anlatmışlar da, kasabın manavın önünde kalmışlar. Bu meseleler artık gündem meselesi olmaya başlamış. Ve bu meseleler seminerin baş konusu, bazı seminerlerin baş konusu haline gelmeye başlamış. Bakın bunda, bunlardan sakındırıyorum. Bu türlü sözlerden sakındırıyorum. Sen bir topluma, bir avama usulü vermedikten sonra... Ehli sünnetin asıl meselelerini vermedikten sonra bu meseleleri gündem edip onların basit eee basit olarak anladıkları bu ilmi bu türlü meselelerle doldurursan senin yaptığın davet bidat ehlininin yaptığı davetle eşittir. Selef'ten bir şey anlayamamışsın demektir. Subhanallah ümmetin bu kadar önemli meseleleri varken yani Türkiye selefiliğinin diğer bir tabirle bu kadar çok menheci haleli varken bunları bırakıp neler anlatılıyor insanlara Subhanallah. Dediğim gibi özellikle daha önce de söyledim bu konuyu ve buna benzer birçok iskale meseleyi özel hepsini bunların hepsini özel bir şekilde inşallah Türkiye selefiliğinin vahim durumu adlı dersimizde Selefin menhecinin, e, selefin icmasının önemi bağlamında çiçek ve böcek haftasının reddi ve Türkiye selefileninin vahim durumu adlı dersimize özellikle bunlara da özellikle değineceğiz inşallah. Evet kardeşler o yüzden tekrar konumuza dönüyoruz ve diyoruz ki bakın şefaat meselesi ehli sünnet imamlarının da belirttiği gibi dinin asılları olan meselelerdendir. Yani her kim bunu inkar ederse ehli sünnete göre asıl itibarıyla bidatçı olmaya sebep kılar bu. Evet mesela kardeşler, bakın. İbn-i tevhidinde, El-Acurri-Eşşeriada, el El-Laleka'i -el -el Şerh-i Usul-i Ehl-i Sünnede, İbn-i Ebi Asım Es-Sünnede, ve diğer başka akaid kitaplarında şefaat meselesine yer verilmiştir. Ve bu asıl kitap, ve bu asıl yani şerat, şefaat aslı, Kitap sünnet ve icma ile sabittir. Kitap ve sünnetten bu konudaki deliller mütevatirdir. Ancak biz bidat ehli bazı fırkalar yani farz fırkalara baktığımızda bu fırkaların şefaatin bazı makamlarını inkar ettiklerini görürüz. Mesela büyük günah işleyen kimselere şefaat edilmesi meselesi gibi. şefaatin kısımları ve makamları vardır. Bu makamlardan bazılarını bazı fırkaların inkar ettiğini görürüz. İşte bu nedenle kardeşler bu bapta muhaliflere reddiye vermek ehli sünnet indinde büyük önem taşımıştır. Özellikle de kardeşler şefaati inkar eden bazı taifelere mukabil olarak şefaati kabul etmekle birlikte sanki cennet ve cehenneme sokmak tamamiyle nebi sallallahu aleyhi wa ala alihi ve ashabe hi elindeymiş gibi sözler ve görüşler sarf eden bazı cahil müslümanlar ortaya çıkınca hani dediğim gibi bir tayife çıkmış şefaatin bazı makamlarını inkar etmiş bir de bakmışsın daha sonra tam mukabili olarak şefaati tamamiyle nebi sallallahu ve tasarrufuna vermiş sanki cennete ve cehenneme sokacak Bizzat Nebis-i Selim'in kendisiymiş gibi söz sarf eden cahil Müslümanlar ortaya çıkınca işte bu bapta reddiye vermek çok daha büyük, ne daha da büyük yani önem taşımıştır kardeşler. Buraya kadar anladıktan sonra Şefaat Kardeşler Lugat'ta Dıddül Vitir yani e, Tekin Zıttı'dır. Diğer e, açılımıyla araya girme, aracılık etme, destek olma, Tasarruf etme gibi anlamlara gelir kardeşler. Yani şefaat, kısayısı, bir faydayı elde etmede veya zararı def etmede başkası için aracı olma hakkında kullanılan bir kelimedir. Şefaat'in ıstılahi anlamını ise kardeşler, naslar ışığında biz ileriki derslerde ne yapacağız? İşleyerek zaten içeriğini mefhumunu anlamış olacağız. Ancak benim bu derste özellikle ee, işlemek istediğim, bizzat şefaatin kısımlarına girmek değil bizzat şefaatin kısımlarına girmek değil veya direk şefaat meselelerine girmek değil şefaat nasları hakkında çok önemli gördüğüm genel malumat vermek. Şimdi bakın kardeşler vallahi bu ders bizzat şefaat meselelerinin içine girmekten bile bir cihetten daha önemli. Bakın diyorum şefaat meselelerine girmeyeceğim şu an ama Şefaat nasları hakkında genel bir malumat vereceğim. şefaatın içeriği değil, şefaata delalet eden nasların konumu hakkında genel malumatlar vereceğim ve bu malumatlar hayatı önem taşımakta. Bakın bu malumatlar bir muvahhidin şefaat hakkında en büyük silahlarından bir tanesidir. Kime? Şefaati külliyen inkar edenlere. Bakın Allah'ın ile Kardeşlerim anlatmak istediklerime başlıyorum. Burada pür dikkat olacaksınız. Bakın diyorum ki bu dersi anlayın artık geri derslere gelmeseniz de gözünüz, gözünüz arkada kalmasın. Şimdi başlıyorum cümlelerime kardeşler. Bakın. Sünnette şefaat nasları mütevatir olarak gelmiştir. Nokta. Bu sefaat hadislerini sahabelerden bakın. Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes ibn Malik, İbnu Abbas, İbnu Ömer, Hüzeyfe, Ukbetu ibn Amir, Ebu Said el-Hudri, Salman el-Farisi, Ubey ibn Ke'bin, Samit, Javir ibn Abdillah, Abdullah ibn Salam, Awf ibn Malik, Abu Zar, Ibn Ebi Al Jada, Imran ibn Husayn, Utbatubn Abdisulami, Ummu Seleme, Ummu Muhabi, Kab ibn Ajra, Usman ibn Afwan, Ali ibn Talib, Ebu Darda. El-Mikdam ibn-i ma'di, ma'di Kerib, Ebu Umame el-Bahili, al-Bahili el ibnu Malik, Ebu Musa el-Eş'ari gibi birçok sahabe rivayet etmişlerdir. Nokta. Bu rivayetlerin, kardeşler, tavsili için, bakın, İbn-i Huzeyme'nin tevhidine, Acurri'nin Eşşeri'asına, i̇bn Ebi Asim'in Es-Sünnesine, Laleka'i'nin Şerh-i Usul-i Ehl-i Sünnesine, Ebu El-Hüccesine, El-Beyhaki'nin el, el, el Begavi'nin Şerh-i ve daha başka yerlerde de var. Bunlara bakarsanız görürsünüz. Aynı şekilde Sihahlardan Aynı şekilde sihahlarda da bu rivayetler takriç edilmiştir. Mesela sihahlardan hangileri var? Sihahlar hangileri? Sahih-i Bukhari. Sahih-i Muslim. Sahih-i Hibban. Sahih-i Huzeyme Hüzeyme. Deme vücut. Aynı zamanda bu rivayetler. Sihahlarda yani. Sihahlar dedim mi ne akla gelir ilk önce? Sahih-i Bukhari. Sahih Müslim. Sahih İbni Hibban. Sahih İbni Hüzeyme. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine bu Sünenlerde de var. Sünenler dedim. Ilk gelir? Ebu Davud'un Süneni. Nesai Sünen. Tirmizi Sünen. İbni Mace Sünen. Yani Kütüb-ü Sitte'nin dördü. Yine Müsnedlerde de var. Akla ne gelir? i̇mam Ahmed'in Müsnedi. Yine Hakimin Müsnedrekinde de var. Bakın, malumatları başa alıyorum kardeşler. Şefaat, sünnette şefaat nasları mütevatil olarak gelmiştir. 1 bir, bu birçok sahabeden gelmiştir. Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes İbni Marik, İbni Abbas, İbni Ömer, Huzeyfe, Ukbet İbni Amir, Ebu Said El-Hudri, Selman El-Faris, Ubeyy İbni Ka'b, Ubat İbni Samir, Cabir İbni Abdillah, Abdullah İbni Selam, Avf İbni Marik, Ebu Zerr ibn Ebu'l Ceda, İmran ibn Hüseyin, Utbetü ibn Abdul Sulemi, Ummu Seleme, Ummu Habibe, Kab ibn Acre, Usman ibn Affan, Ali ibn Ebi Talib, Ebu Derda, el Mikdam ibn Maad-i Kerib, Ebu Umame el-Bahili, İbnu Malik, Ebu Musa el-Eş'ari gibi daha birçok sahabeden gelmiştir. Bu, bu rivayetlerin tafsili için, İbni Hüzeymi'nin tevidine, Bunlar bakın akide baplarında, akide hakkında ele alınmış nasları toplayan eserlerdir. Senetleriyle, sahabeden, tabiinden gelen sözleri, Resulullah'tan gelen nakilleri, senetleriyle ele alan kitaplardır. İşte bu şefaat az önce okuduğum o sahabelerin, sahabelerden gelen rivayetlerin tafsili için, Ibn-i Huzeymenin tevidine, Acurri'nin eşşeriasine, Ibn-i Ebi Asim'in es sünnesine, Lale Kain'in şerh-usul-i sünnesine, Ebu Nuaym'in el-hüccesine, Elbeyhak'in el-ihtikadına, Begavi'nin el şerh sünnesine ve daha başka yerlerde de var dediğimiz gibi, bunlara bakarsanız kardeşler görürsünüz. Aynı şekilde, sihhahlarda da var dedik. Sihahlar denince hakta ne gelir? Bukhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi, İbn-i Hibba'nın sahihi ve İbn-i Huzeymen'in sahihlerine de bakarsanız görürsünüz. Yine sünnenlerde var dedik. Ebu Davud, Nese'yi, Tirmizi ve İbn-i Maci'nin sünnenleri gibi. Müsünnetlerde de var. İbn Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedi, hakimin müstedriki. Bunlara da bakarsanız bunları görürsünüz. Bu baptaki hadislerin tevatür olduğunu, devam ediyorum bakın şefaatle alakalı nastar hakkındaki malumatlara. Bu baptaki hadislerin tevatür olduğunu, sünnenin sahibi İmam Ebu Bekir Amr i̇bn Ebi Asım sünnede. Bakın bu baptaki şefaat babındaki hadislerin mütevatir olduğunu. Kim? Sünnenin sahibi. Kim bu? İmam Ebu Bekir Amr İbnu i Ebi Asım sünnede. Ve tefsirin sahibi İmam el-Beghavi tefsirinde İbn-i Teymiye fetavasında net bir şekilde belirtmişlerdir. Hatta, devam ediyorum, Es-Sefarini'nin -e, es de belirttiği üzere Es-Suyuti ve Es-Sefarini'nin de bizzat kendisi de bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Mütevatil oldu. Yine bakın, devam ediyorum. Ešarilerin el-kadi el-baqillani Ešarilere geçiyorum, bakın dikkat edin. el-kadi el et-temhitte et-taftazani şerhul Makasit'ta. Bunu söylemişlerdir. Yine bu alimler bu rivayetleri kabul ile de karşılamışlardır, bu eşariler yine. Hem bu kitaplarında tevatürü söylemişlerdir, hem de kabul ile karşılamışlardır devam ediyorum. El <gülüyor> Lalekae bakın kardeşler senediyle Hanbel'den rivayet ediyor diyor ki Ben Ebu Abdullah'a Ebu Abdullah'tan kastı yani Ahmed bin Hanbel'i kastediyor. Ben diyor Ebu Abdullah'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şefaat hadislerinden sordum dedi ki Hazihi ahadisu sıhahun. Nüminu biha ve nurru. Bunlar sahih hadislerdir. Bunlara iman eder ve ikrar ederiz diyor. Devam ediyorum kardeşler. i̇bn Ebi Asım'ın sünnesinde diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Ebi Asım sünnesinde diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat hakkındaki gelen rivayetler sabit olup, ilmi gerektirmektedir diyor. Bakın, İmam el-Baghavi sünnesinde diyor ki, El-Ekhbâru fiş şefaati nutevatiratün. Şefaat hakkında gelen haberler mütevatirdir diyor. Bakın kardeşler çok önemli bir noktaya geldim. Tabir sahihse dikkat iki nokta üst üste. Şefaatin her ne kadar çeşitleri hususunda ihtilaf etseler de bakın bu söylediğim yer hayati noktalarından bir tanesi konumuzla alakalı. Şefaatin Her ne kadar çeşitleri hususunda ihtilaf etseler de aslı hususunda ümmet icma etmiştir. Ve bu ümmetten kastım ehli sünnet ümmeti değildir. Kıble ehlinin tamamıdır. Yani kıbleye dönen insanların tamamı. Bunların içerisinde münafık olduğu için de kıbleye dönen var. Bunların içerisinde akidesinde şirk küfür. Var ama namaz kıldığı için de kıbleye dönen var. Yani kıble ehlinden kasıt kendini İslam'a nispet eden herkes kastedir kıble ehlinde. Alimenin istilahında kıble ehlinden bunlar kastedir. O yüzden bakın çok azim bir cümle. Yani bakın bugün şefaati külliyen inkar edenlerin ne halde olduklarının tespiti babında hayati bir önem taşımakta bu cümle. Bakın bu malumatları muhakkik alimler eserlerinde belirtirler kardeşlerim ve tarih de buna şahit etmektedir. Ve bu bapta eser yazanların tüm eserleri de bunu göstermektedir. Bakın cümlemi geriye alıyorum, tekrar ediyorum. Diyorum ki: Şefaatin her ne kadar çeşitleri hususunda ihtilaf etseler de, evet bazı çeşitleri hususunda var mı yok mu itiraf edilmiştir ama şefaatin var olduğu hususu ümmet tarafından icma edilmiştir. İbn-i Teymiye ve s-seferini enhar'da icma'yı zikretmişlerdir. Ve bu icma'nın içerisine bütün kıble ehlini kast ederek sokmuşlardır. Bakın, yine mutezileden dedim ya bütün ümmet bunun içerisinde aklınıza hangi fırka gelirse gelsin. Mutezileden el-kadi abdul Jabbar, ki mutezilenin en büyük alimlerindendir. Şerhu usulil hamse'de Eşariler ise, eşarilerden ise, El-Razi, El-Erba'inde, El-Eyci, El-Meva'kifte ve daha başka eşarilerde şefaatin aslı hususunda icma olduğunu belirtmişlerdir. Tekrar geriye alıyorum. Şefaatin her ne kadar çeşitleri hususunda ihtilaf etselerdi. Aslı hususunda Asluhu susunda. Ebat chesteru sunnahtilafarah. Aslu susunda u mettijmay mister. Ibnuthimiyeh fetawasunda wa es safarini lewami ul enharda ijma eziket mxlardh. Jinh, mu'teziledan al-qadi Abdul Jabbar Sharhu Usul il-Hamsesundeh. Esharil ise ar-razi al Ve el-eyci el-mevaqifta ve daha başka eşariler de şefaatin aslı hususunda icma olduğunu belirtmişlerdir. İşte kardeşler bu da bugün ehli sünnetin anladığı şefaati külliyen inkar eden yeni bitme, 1400 sene sonra çıkma yeni bitme birçok şas kalmış cahillerin ne kadar miskin durumda olduğunu göstermektedir. Evet kardeşler dediğimiz gibi şefaatin aslı hususunda İslam alimleri icma etmişlerdir. Ancak tabi dediğimiz gibi bu babta ihtilaf ettikleri bazı noktalar vardır. O da nedir? Şefaatin bazı çeşitleri hakkında ihtilaf etmişlerdir. Naslara bakıldığında kardeşler bu naslar biz naslara baktığımızda şefaatla alakalı bu naslar birçok şefaat çeşidini ispat etmektedir. Birçok şefaat çeşidini içermektedir. Bu şefaat çeşitleri arasında mesela kı kıble ehli içerisinde meşhur olan ihtilaf hangisidir? Dedik ya aslı hususunda icma etmişlerdir. Bu ümmet kıble ehli icma etmiştir. Müslümanlar icma etmiştir şefaatin aslının varolusunda. Ancak Bu şefaat çeşitleri arasında kıble ehli içerisinde, Müslümanlar içerisinde meşhur olan ihtilaf, meşhur olan tartışma, şefaatlerin çeşitleri hakkında meşhur olan tartışma hangi çeşidindedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid ehlinden olup da büyük günah sahiplerine şefaat edip etmeyeceği hususudur. ihtilaflı olan kısmı. En meşhur ihtilaflı olan kısmı. İşte burada işte Şefaatin bu kısmında ihtilaf devreye girmiştir Müslümanlar arasında. Öyle ki kardeşler bu durum ehli Sünnet'in asıl meselelerinden olmuştur. ehl Sünnet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin büyük günah işleyenlere de şefaat edeceği hususunda icma etmişlerdir. Hatta öyle şedid çıkmışlardır ki bu meselede, bu meselede muhalif olanları bidat görüşe sahip olmakla nitelendirmişlerdir. Her ne kadar o nitelendirilen kişiler, bidat sahibi olmakla nitelendirilen o fırkalar, o kişiler şefaatin aslını kabul etseler de Bu bapta daha ehli olmaktan kurtulamamışlardır. Çünkü bu şefaatin çeşitlerinin en önemlilerindendir. Ve selefin şefaatin çeşitleri arasında üzerinde durduğu en önemli noktalardan bir tanesidir bu. İşte büyük ihtilaf bu çeşidinde devreye girmiştir. Bu çeşit şefaati kıble ehlinin cumhuru ispat etmiştir kardeşler. Bu da ayrı bir malumat. Harici mutezile ve bazı şialar ise inkar etmişlerdir. İşte kopukluk noktalarından, kopuş noktalarından bir tanesi budur. Ve bu en büyük kopuş noktasıdır şefaat babında, şefaat çeşitleri arasında. Dediğim gibi bu, bu çeşit, şefaatın bu çeşidi yani Nebisa Selemin büyük günah sahiplerine de şefaat etmesi meselesi, kıble ehlinin ki bunun en başında selef gelir, kıble ehlinin cumhuru ispat etmiştir bunu. Ancak harici mutezile ve bazı şialar Ne inkar etmişlerdir. İşte o yüzden selef bu meselede harici ve muhtezileleri şiddetli bir şekilde yarmışlardır kardeşler. Ve bu görüşleri ehli sünnetten e, çıkmalarına sebep olan görüşler arası yani onların bu görüşleri ehli sünnetten çıkmalarına sebep olan görüşler arasında yer almıştır. İşte bu sebeple kardeşler şefaatin bu türü özellikle ehli sünnetin ve eşarilerin kitaplarında çokça yer almıştır. Şefaat'in bu çeşidi yani büyük günah sahiplerine şefaat edilmesi meselesi özellikle Ehli Sünnet ve Eşarilere'nin kitaplarında çokça yer almışlar yer almıştır. Çokça söz çok, çokça söz konusu edilmiştir. Ehli Sünnet ve Eşariler bu bapta saldırmışlardır adeta. Kimlere? Mutezilelere, Haricilere, Şialara ve bazı Şialara. Özellikle dediğim gibi şefaat'in bu türü özellikler almıştır akide kitaplarının bazı ehli sünnetin ve eee Şia e, eşarilerin kitaplarında çokça ne yer almıştır? Çokça söz konusu edilmiştir bu. Ve hem eşariler hem ehli sünnet olsun, hem eşariler olsun bu babda şiddetli bir şekilde saldırmışlardır muhaliflere. Mesela ehli sünnetin kitapları için İbn Kuzeymi'nin Tevhidü'l-Lalekayi, İsmailî'nin eee itikadı ehli sünnesi, Asım'ın sünnesi, Acurriyen an Abu e, Nuaym el Hujja bi hakna Hazm fi sarinda ehli sunnetin gorusumuz iken begavinin şerh-i sünnesi Ibn Abdülberr'in temhidi Ibn Taymiyye'nin fetavası seferininin levamiu'l e, Ibn Ebiliz'in izin Tahaviye yaptığı şerh vesaire burada hep görürsünüz ehli sünnetin bu tutumunu Eş'arilerin kitaplarında ise mesela el Bakillani'nin et temhidi ve'l el Bakillani'nin hem hem temhidi hem de insafına Razinin el Erba'inine El-Eyci'nin El-Mevaqfine, El-Bagdadi'nin Usuru dinine, Taftazanin El-Makasıdine, El-Beycuri'nin Şerhü Cevheresine vesaire baktığınızda bu eserlerde de Eşari'nin tutumunu görürsünüz bu bidat ehline karşı, bu bapta. Bu bapta işte, ehl-i sünneti muvafakat edenlerin kendi görüşleri için, yani bunları İnkar edenlerin görüşleri için bakarsınız mesela Mu'tezire'den El-Kadi Abdülcebbar'ın Şerh Usul Hamsesine bakabilirsiniz mesela. Veya haricilerin görüşü için e, Es-Salimi'nin Meşarikul Envarına bakabilirsiniz. Veya Ebu Amr'ın El-Mucizine bakarsınız vesaire görürsünüz. Ancak kardeşler bakın tabir sahihse yine dikkat iki nokta. Şunu söylüyoruz ancak diyoruz kardeşler nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevkifteki şefaati mevkifteki şefaati var ya bakın bu da çok önemli noktalardan bir tanesi konumuzla alakalı nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevkifteki şefaati derken akayet kitaplarında böyle geçer ne anlayacaksınız. Hani biliyorsunuz işte insanlar uzun bir süre hesabı beklerler artık öyle bir hale gelirler ki peygamberleri Adem Aleyhisselam'dan başlayıp dolaşırlar işte ne yap işte şefaatçi oldu işte hesap başlayacak başlasın Allah hepsine özür diler bir hatasını söyler özür diler işte söylemeyen de var hatasını vesaire sonra ne hepsi özür diliyor Nebi Saselem'e geliyor en sonunda ne yapıyor Nebi Saselem işte secde ediyor Allah diyor kaldır başını iste verileceksin vesaire Biliyoruz o e, sahilerdeki meşhur rivayet İşte o mevkifteki şefaat İşte kardeşler bakın. Mevkif'teki şefaat. Bütün ümmet tarafından Müslümanlar tarafından, kıble ehli tarafından icma edilmiş şefaat çeşitleri arasındadır bu da. Evet, şefaatın çeşitleri arasında büyük günah sahibi kimseler şefaat edilirme edilmez mi? en çok tartışılan konular arasındadır. Şefaat'ı kabul edenler arasında en çok tartışılan konudur. ihtilaflı olandır. Ama Nebi Saselemin mevkifteki şefaat hususu bütün kıble ehli tarafından kabul görmüştür. Ancak işte 1400 sene sonra yeni bitmeye çıkan kimseler tarafından olması müstesna. Kıble ehlinden herkes kabul etmiştir. Hatta o şefaat büyük günah işleyenlere şefaat edilmesini inkar eden muhtezile ve hariciler dahil. Ney? Bu konuda hem ehl-i sünnetle. Bütün ümmet bu konuda hemfikir eder. Hiç kimse bu konuda karşı gelmemiştir. Yine dikkat kardeşler bakın. Müminlerin bakın bütün kırmızı noktaları çiziyoruz burada ona göre. Müminlerin sevaplarının ve derecelerinin artması için yapılan şefaat ise Aynı şekilde Müslümanlar arasında sadece mutezile ve bazı hariciler hariç yine icma edilmiş meselelerdendir. Bakın tabir sayısı burada birkaç yönlü dikkat etmemiz gereken şeyler var bu son cümlemizde. Bakın diyoruz ki müminlerin sevaplarının ve derecelerinin artması için yapılan şefaat ise şimdi deminden beri birkaç çeşit sayıyoruz şefaat çeşitleri. Dedik ki büyük günah işleyenlerin E, işleyenlere şefaat edilip edilmeyeceği. Dedi ki kopuş noktası zaten budur. En ihtilaflı nokta budur ve en önemli şefaatın çeşitlerinin en önemlisi budur dedik. Ondaki ihtilafın ne kadar büyük ve şiddetli olduğunu anlattık. Diğer bir çeşidinden bahsettik. Dedik ki Nebis Aleyhisselam'ın mevkifte yapması gereken yapacağı şefaat. O da ne? İşte herkes hesabı beklerken e, artık insanların öyle bir sıkıntılı hale gelmesi sonra peygamberleri dolaşıp en son Nebis Aleyhisselam'a gelmesi, onun da işte secde etmesi şura Allah'ın ona izin vermesi vesaire. Mevkıftaki şefaat çeşidi dedik. Onda da e, kırmızı çizgiyi çizdik ve dedik ki bütün ümmet bunda icma etmiştir. Hatta hariciler, mutezileler vesaire bütün ümmet icmanın bu e, şefaatin bu çeşidinde icma etmişlerdir. Sadece işte 1400 sene sonra işte bu hadis inkarcıları, akılcılar bunlar hariç bakın. Bunların irapta mahalli yok yani. La mahalle laha min el irap. mahalli yok bunların. Yani bunlar duvarla veya işte Taşla toprakla eşittir bize göre bu meselede. Yani içi boş teneke düşünün vurduğun zaman ses çıkar. Bundan ibarettir bunlar bizim için. O yüzden İrab'da mahalli yok. Bizim bahsettiğimiz 1400 senenin tarihidir. İslam ümmetinin hepsidir. Kabul görmüştür. İşte üçüncü kısmından yine bahsediyoruz. O da nedir? Bakın dikkat edin diyoruz. Müminlerin sevaplarının ve derecelerinin artması için yapılan şefaat ise aynı şekilde bütün müslümanlar tarafından icma edilmiş meselelerdendir. Sadece bakın sadeceden sonra dikkat edin. Mutezile demiyorum, Harici demiyorum bakın. Sadece bazı Mutezile ve Hariciler ne? Muhalefet etmişlerdir. Yani Hariciler ve Mutezilelerin cumhuru da bu bapta müslümanların saflarına, ehli sünnetin tabiri sayısı bu bapta safına katılmıştır. O yüzden demek ki müminlerin sevaplarının ve derecelerinin yani cennette bir derece ama birisi geliyor şefaat ediyor ve derecesi artıyor. Daha üst dereceye çıkıyor. İşte şefaatin bu kısmı da bütün fırkalar tarafından kabul görmüştür. Bu fırkaların kabul gören fırkaların içerisinde mutezile ve harici dahi vardır. Ancak sadece mutezile ve haricilerin içerisinde şas kalmış birkaç kişi hariç. O yüzden İbni Teymiye Fetava da e, bundan bahseder. Hatta kendi eserleri olan Şerhu Usulül Hamse Mutezile'nin en büyük eserlerinde olan eserlerinden olan Şerhu Usulül Hamse'de de bunu belirtmişlerdir. Yani ehlib o babta ehli sünnet gibi düşündüklerini belirtmişlerdir. Bizzat Mutezile'lerin kendileri. Yine dikkat. 2 nokta. Bir daha dikkat. 2 nokta. Bir daha dikkat. 2 nokta. Bakın kardeşler. Yani dikkat üstüne dikkat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir gruba, bir grup kimse hesapsız olarak cennete cennete gireceklerine dair, bu bir, bakın. Bir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gruba hesapsız olarak e, cennete girmeleri için şefaat edecektir. Bu bir. İki, cennet ehli için cennetin kapısının açılması için yapacağı şefaat. Hani biliyorsun herkes sıratı geçer, cennetlikler bir bakar cennetin kapısını kapalı bulurlar. Değil mi? Ondan sonra Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem açar kapıyı. Ondan sonra der ki zaten ben sana açmakla emri oldum. Yani Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem gelir şefaatçi olur kapının açılmasına. O yüzden cümlemi alıyorum bakın. Şefaat şimdi birkaç tane daha farklı şefaat çeşidi sayıyorum ama burada çok ince bir nokta var dikkat edin. Bir, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesellem'in bir gruba hesapsız olarak cennete girmeleri için yapacağı şefaat. İki, Cennet ehli için cennetin kapısı cennet ehli kimselere cennetin kapısının açılması için yapacağı şefaat ve amcası Ebu Talib'in azabının hafiflemesi için yapacağı şefaat. Üç tane saydım. İşte bu şefaatlere gelince bu şefaatler kardeşler ileride geleceği üzere sünnet ile sabittir. Bunlara iman etmek vaciptir ancak, işte kırmızı nokta buradan geliyor, ancak bu şefaatler ile alakalı naslar yani deliller diğer şefaatler hakkındaki naslar kadar yaygın ve meşhur değildir ve sünni olan ile bidatçıyı ayırt edecek veya ölçecek kadar dinin usulleri arasında yer almamaktadır. Bakın burayı bir daha söylüyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir gruba bir grup kimselere şefaat edeceği mevcut. Hesapsız olarak cennete girsinler diye. Bu bir. Cennet ehli sıratı geçtikten sonra kapıyı kapalı bulacaklar ve bu kapının açılması için yapacağı şefaat, aracılık. Bu iki. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kafir olarak ölen amcasına azabı hafiflesin diye yaptığı şefaat. İşte bu üç şefaat. Bunlar sünnet ile sabittir. Bunlara iman etmek vaciptir. Ancak bu şefaatler ile gel alakalı gelen deliller, diğer şefaat çeşitleri hakkındaki deliller kadar yaygın ve meşhur değildir. Ve sünni olan ile bidatçıyı ölçecek kadar veya dinin usulleri arasında Olmazsa olmazları arasında yer alacak meseleler arasında değildir. Yani farklı düşündüğünde kat'i olarak seni bidatçıların safhasına sokacak meselelerden değildir. Tabir sahihse bu bir cihetiyle külli olarak değil çok nisbi de olsa kat'i meselelere dahildir. O yüzden inşallah kardeşler biz önümüzdeki dersle birlikte... İki bahis konusu açacağız. Bir, muhtasar olarak şefaat çeşitleri. İki, büyük günah işleyenler hakkındaki şefaat meselesi. Ve bu konudaki muhaliflere reddiye. Yani iki e, bahis dediğim gibi bir, muhtasar olarak şefaat çeşitleri. İki, büyük günah işleyenler hakkında şefaat meselesi. Ve bu konudaki muhaliflere reddiye olmak üzere iki bahis altında serimizi sürdüreceğiz inşallah. Allahu alim ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed'in. Wa alihi wa ashabihi ajma'in